ezbillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ee, kardeşlerim mealimize inşallah devam edelim kaldığımız yerden ee, en son biliyorsunuz Yasin suresini okumuştuk Safat suresi ile 37. sure olan Safat suresi ile inşallah devam edelim ee, sureyle, sure hakkında e, kısaca bilgi vermek gerekirse aslında çok da önemli bir sure bence özellikle bizim cemaat olarak e, yapmamız gereken en önemli konu saf, safa devamla ilgili e, Rabbimizin burada çok güzel bir, bir emri var bize <gülüyor> evet doğru hakikaten öyle ve yani doğrusunu saf bile tutamayan bu toplumda şiar edilme ile ilgili e, işaret edilmesi gereken ayetler. Ee, adını saf tutmuş meleklerden almaktadır. Söyle. Sure. Dedin gibi Adil abi ilk ayette ee, saf tutmuş meleklerden ve kainattaki güçlerden söz ediyor bu sure. Ee, Mekke'deymiş. Toplamda 182 ayetten oluşmakta. Ee, Yani konusunu zaten birazdan inşallah aktarmış olacağız. Ama kuşkusuz çok önemli bir gerçek var. Gerçekten çok da dediğim gibi. Allah'ın bir olduğu gerçeğinin ve onun emirlerinin e, ayrıntı gibi gözüken emirlerin de aslında ne kadar önemli ve vazgeçilemez olduğunun çok önemli delilleri var bu surede. Bismillahirrahmanirrahim. Saf saf dizilmişlere.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 Ve gökyüzünü itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar artık meleği alaya yüce topluluğa kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. Kovulup atılırlar Ve onlar için sürekli bir azaf <gülüyor> Ancak meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa onu da delip geçen parlak bir ışık takip eder.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 Gerçekten biz öldüğümüz, toprakla kemi, kemik olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? İlk atalarımız da mı diriltilecek? De ki evet. Hem de hor, fakir olarak diriltilirsiniz. O diriltme korkunç bir sesten ibaret olacak. O anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. Durumu yören kafirler, eyvah bize, bu ceza günüdür derler.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 Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. İşte bu duruma düştükleri vakit onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir. Birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar uydukları, uyanlar, uydukları adamlara, siz bize sağdan geldiniz. Süreti hak gösterdiniz derler. Ötekiler de bir akiz. Siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz... kendiniz azgın bir toplumdunuz. Onun için Rabbinizin hükmü bize hak oldu. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka alacağız Biz sizi azdırdık çünkü kendimiz de azmıştık. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Meclum bir şair için biz ilahlarımızı bırakacak mıyız derlerdi. Hayır, o gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. Bu azaptan ancak Allah'ın halis kuzuları istisna edilecek. Bunlar için bilinen bir rızık türlü meyveler vardır. Naim cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde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 İşte o zaman birbirlerine dönecek dünyadaki hallerini soracaklar. İşlerinden biri benim bir arkadaşım vardılar. Der. Derdi ki, sen de dirilmeye inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman diritelip cezalandırılacak mıyız? Ozat dünyada geçmiş olan hadiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allahü Teala orada bulunanlara, siz.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 Büyük kurtuluştur, çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar. Şimdi ziyafet olarak cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu yani zakkumu zalimler için bir fitne imtihan kıldık. Zira o cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir.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 Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler için de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. İşte biz iyileri böyle mükaffatlandırız. Zira o bizim inanmış kullarımızdandı. Nihayet ötekileri inanmayanları suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de Nuh milletindendi. Çünkü Rabbini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 Oraya konmuş yemekleri görünce, yemiyor musunuz, neden konuşmuyorsunuz dedi. Bunun üzerine, yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kırıp geçirdi. Putperestler koşarak İbrahim'e geldiler. İbrahim, yumtuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz? Oysaki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı dedi. Onun için bir bina yapın, derhal onu ateşe atın dediler. Böylece, Ona bir tuzak kurmayı istediler fakat biz onları alçaklardan kıldık. Oradan kurtulan İbrahim ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. İşte o zaman biz onu usta bir oğul ile müşteriyedik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa girişince yavrucuğum rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. O da cevaben babacım olunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Her ikisi de teslim olup onu anlı üzere yatırınca Ey İbrahim rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır diye seslendik. Biz oğluna bedel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 Her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açak kötülük edenler de olacaktır. Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı, Tevrat'ı verdik. Her ikisini de doğru yola ilettik.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 sizden önce gelen atalarınızın da Rabb'i olan Allah'ı bırakıp da bal emi taparsınız. Bunun üzerine İlyas'ı yakaladılar, şey yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlaslı kulları Müstesna onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Sonra gelenler için de kendisine bir ün bıraktık. İlyas'a selam dedik. Şüphesiz biz İyileri işte böyle mükafatlandırıyoruz. Çünkü o bizim mümin kullarımızlandı. Lut da elbette peygamberlerden mi? Geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında Lut'u ve ailesinin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini yok ettik. Ey insanlar! Elbette siz de sabah ve akşam onları uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?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 Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancılardır. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliğiniz mi var? Doğru sözlerden iseniz kitabınıza getirin. Allah ile cinler arasında bir soy birliği uydurdular. Andolsun cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Allah onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesnadır. Onlar azap görmeyeceklerdir. Sizler ve sizin taptığınız şeyler, hiçbiriniz, cehenneme girecek kimseden başkasını Allah'a karşı hazıramazsınız. Melikler şöyle derler. Bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz orada sıra sıra, sıra dururuz ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz. Putperestler eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı mutlaka Allah'ın ihlazı kulları olurduk diyorlar. İşte şimdi onu inkar ettiler ama ileridebileceklerdir. Andolsun ki, Peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Onun için sen bir süreye kadar onları aldırma. Onların halini gör, onlar da görecekler. Azabımıza acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyarılanların fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.